Herkese Dünya Miras Adalar programından merhaba. Ben Derya Tolgay. Merhaba ben Aslı Aksoy. Evet bugün her zamanki gibi yine kanlı canlı konuklarımız var. Ama önce onları tanıtmadan teknik masada Selahattin arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Bir de sevgili arkadaşımız Ayşegül Yılmaz destekçimiz ona da çok teşekkür ediyoruz. Geçen hafta faytonları konuşuyorduk ve yani da işte atlar ve özgürlükler konumuz kolay kolay bitmiyor. Tekrar oradan devam edeceğiz çünkü 3 Temmuz'da adalara Büyük Millet Meclisi'nden Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu geldi ve faytonlara koşulan atların durumuyla ilgili bir inceleme yaptı ve ay sonu da bir rapor hazırlanacak. Şimdi o nedenle geçen hafta çok az konuşabildiğimiz sevgili Mahir Başdoğan burada. Mahir'cim hoş geldin. Hoş buldum merhaba. Ve yanında şahane bir arkadaş getirdin bize. <gülüyor> <gülüyor> evet e, Aslı Demir bizimle Aslı'cım hoş geldin Evet hoş geldiniz ee, Sizler her ikinizde Bayram İş'ten Atlı Hayat Çiftliği'nden <gülüyor> geliyorsunuz O taraftan evet, evet o taraftan <gülüyor> evet ki, e, İzin verirseniz ben sizi kısacık hı, dinleyicilerimize ...bilgilerinizi aktarmak istiyorum. Şimdi e, evet ikiniz de Bayram işten geldiniz. Ama e, sen özetle demişsin ki... ...yani eğitim hayatımı... E, ...ben e, 16 yaşındasın bu arada... Evet, ...onu da evet. belirtelim. E, bir süre e, açıktan yapacağım. Şimdi Aynen. de atlar, kediler, köpeklerle... ...ve e, beraber... Bir köyde evet, e, yaşamayı evet. tercih ettim. Evet. E, ne kadardır oradasın? E... Geçen senenin eylül oyunu evet. geldik. çok bize deneyimlerini herhalde evet. aktaracaksın. E, Mahir'i de e, herkes biliyor ama bir kez daha tanıtalım. Kısacık, e, Mahir Faytoncular Odası Danışmanlığı da yaptı. E, Ata... ...yani At Apostrof A Sözleri kitabının yazarı... Hı. ...Atlı Hayat Çiftliği'nde sevgili eşi Melda ile evet. hayatını sürdüğü... Aynen. ...her ikisi de eski açık radyo programcısı. Aynen öyle. <gülüyor> evet efendim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi şöyle devam edelim diye düşündük... ...konu çok yoğun çünkü... Ee, biz e, sizler e, geldiniz adada e, destek verdiniz e, çalışmalara çünkü biz de dediniz e, adada yaşayan sivillerle beraber sahada bir çalışma yapalım tekrardan e, onların bilgileri ve bizim atçılık bilgilerimizle sahada çalışmalar yapalım dedik bunu daha sonra geleceğiz ama e, isterseniz önce e, şeyden başlayalım biz e, geçen hafta bu programı yaptıktan sonra haliyle e, sosyal mecralarımızı da söyleyelim Dünya Mirası Adalar Facebook, Twitter ve Instagram. Burada konuyu paylaştık. E, tabii e, epey bir takipçimiz var e, ve o geri bildirimler de geliyor. Bu bizim için de çok sağlıklı. Orada bu e, komisyonda e, görev alan e, veteriner teknisyeni Sultan Gülyar bir yorum getirmiş. Bizim yaptığımız programa ve şeylere itirazlarımız vardı. Çünkü itirazlarımız da şuydu. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonunda sivilin olmadığını sivil STK'ların da olmadığını, adalı yerel kimseden fikir alınmadığını sadece 12 milletvekilinin, partililerin Orada olduğunu ve bir burada Adalıların bir sürü faytonla, atlarla ve ulaşım planı ile ilgili çok çalışması varken neden hani bu aynı masaya oturamadık diye de itirazımız olmuştu. Onun üzerine ben kendi sözlerini direkt buradan aktarmak istiyorum. Kendisi diyor ki Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde durumu gayet güzel anlattık biz Adalı olarak diyor. Herhalde bir tek kendisi var herhalde burada adalı derken hani kaymakamı filan çok da şey devlet erkanı olarak saydığımız için ve devam ediyor. Şimdiye kadar neredeydiniz? Hangi yaralı atı alıp tedavi ettirdiniz? Sonbaharda adadan giden atlar nereye gidiyor? Neden merak edilen araştırmadınız? Yani kendisinin yazdığı şekilde okuyorum bunu. Onun için imla ve telaffuz kusura bakmayın. Evet. Sonra pardon ve evet Evet. Ee, neden merak edilen araştırmadınız ve 21. yüzyılda hangi Avrupa ülkesinde taşıma aracı olarak kullanılıyor neden bir taneniz ahırlara girip bakmadınız Ankara'ya neden gitmediniz ahkem kesmek çok kolay o atların hali yürekler acısı faytonlara hayır atlara özgürlük. Evet, aslında evet. dün şeyde Büyükada'da e, mahirlerin e, ve geliş arkadaşları arkadaşlarıyla evet. beraber Aslı'nın da olduğu atçı diyelim. Evet. E, uzmanların yer aldığı böyle bir saha çalışması türü bir şey yapıldı evet, evet. aslında e, ve e, onun sonuçlarına belki daha Hı -hı. doğrusu oradaki gözlemlere daha ileriki İllaki, onun şeylerde döneriz evet, evet, evet. yani burada söylenen hani sivil toplum bu konuya ilgi göstermiyor <gülüyor> aslında bilmiyor e, adların durumunun ne olduğunu evet. e, çok ilgisizsiniz bilgisizsiniz biz gittik gördük gibi bir şey var Maalesef, yani ona sonradan evet. gelelim evet ve burada söylenen önemli bir şeyle bitiyor. Diyor ki faytonlara hayır, atlara evet. özgürlük. Evet. Şimdi bu aslında bu nasıl bir doğru bir söylen mi? Bunu soralım size. Belki aslı sen sen ne? Evet, Değil evet. Mi? Yani atın özgür olacağı bir yer yok Türkiye'de. Hani Belgrad ormanlarına atın girmesi yasak. Tarım yapılan yerler var Kırsal'da her yerde tarım yapılıyor. Oraya girdiği zaman çiftçi çekiyor, vuruyor atları. Yani atları nereye salacağız? atlara özgürlük tamam çok güzel bir de bunun takibi lazım yani hani e, adadan çıkarken işte o insanlar gelip bakmalı o zaman e, nereye götürüyorlar nasıl gidiyorlar koşullar nasıl yani bütün bunları hani sorumluluğunu almadan yapamazsın yani 1800 attan bahsediyoruz evet, evet. aslında çok, e, çok büyük, büyük bir bilgiler. sayı evet. ve şimdi di diyelim ki bunların işte taşıması falan e, bir şekilde yapıldı şimdi sen diyorsun ki ...bunlar nereye salınacak? Evet, salınacak, bu kadar çok yer, hayvan... Yani ...doğa kalmadı, Yani Atlar mesela şimdi milli ormanlar, mümkün mü? Hayır, ormana girmek yasak efendim. Hmm. Türkiye'de ormana girmesi da girmesi, Türkiye'deki ormanlar girilmeyen yerlerdir. Hmm. Nereden biliyorsun dersen, ormanlarda hayatım geçti, çok ata bindim, çok defa ormancılar tarafından kovalandım. Hatta bana ne işim var ormanda... Manejde git ata bin ormancılar. Evet. Milli parklara giremeyecek. Ormanlara dolayısıyla giremeyecek. Zaten milli parklarda atları ee, istemiyorlar. Yani ha. Atlar hayvanat bahçesinde sadece aslan kaplan yemi olarak giriyor. Bir de köpek evet. maması. Bir de köpek maması mi? yapılıyor. Ha, şimdi i̇şte başka nerelere falan. girebilir? Yani böyle e, tarlalar tabii ki olmaz. E, böyle insanların çiftlikleri olabilir. İnsanlar bu çiftlikleri alabilir. Böyle Töbüler bir şey var mı Türkiye'de? elden çıkartmayı <gülüyor> evet. tercih ediyorlar. Neden? Şu anda atlar... ...kullanışlı gelmiyor köylüye... ...traktör kullanıyorlar... ...modernitenin... Yani ...aynen öyle... Yaşam. ...artı... ...at hayvanının... ...sürü halinde yaşaması... ...hedeflenir... ...öyledir zaten... ...lakin... ...bizim... ...kendi aklımıza göre... ...grupladığımız zaman hayvanları... ...o sürünün oluşabilmesi için... ...çok ciddi telef... ...çok ciddi aralığında kavga söz konusudur... ...yani... ...özgürlük taraftarlarının... ...özür dileyerekten... ...meseleye... ...bilgiyle bakmalarını teklif etmek istiyorum birbirinden habersiz birbirine uzak atları bir mekana saldığınız zaman hayatınız için oradan kaçın lütfen. Orada arbede olacak. Kıyamet kopacaktır. At hayvanı muhabbet kuşu gibi değildir. Bir iktidar alanını paylaşmak için erkek hayvanların birbirlerini öldürdüğü gerçeğini evet, evet. unutuyor insanlar. Tabiat hükmünü icra ederse şayet karşımıza cennetten çok cehenneme bazıyan bir manzara çıkar atların faytonlara hayır kısmının abesliğini daha sonra konuşacağız atların özgürlüğü kelimesinin abesliğini söylemek istiyorum tamamen habestir. ayağı yere basmayan bir kelimedir Özgür hani Türkiye'de böyle çok yok. çiftlikler olur, işte atları beslemek isteyen çok insan vardır. Ya, Atlara keşke, bakıyorlardır. Keşke, atları beslemek hani böyle, çok insan böyle ve onlar kendini çok isaktı. Telekraf çekiyorlardır. Ha. Ben işte. hiç vermedim onları çünkü ya. bu kadar senedir. Yani her hani bir tücür oluyordur. Evet. O 1860 bir şekilde yok, böyle, yok, böyle yavaş yok. yavaş o çiftliklere. Yok. bu işte. rapor yani bu eğer bir bir yorumsa hanemin yorumunu asla kabul etmiyorum. Atların hali dün tespite gittik bir attan anladığını düşünen biri olarak söylüyorum. İftihar edilecek kadar bakımlı ve güçlüydüler. Anladığım kadarıyla despit edilen rapordaki eksiklikler ahırların eksikliğiydi. Bu durumda faytoncu esnafına madalya vermek gerekiyor. O hırpani ahırlarda, o derme çatma barakalarda, o zamanında yapıldığı vakit miktarı yetmeyen eksik ahırlarda bu neticeyi sağlayabilecek gerçek atçılar oldukları için alınlarından öpmek gerekiyor. Bu derme çatma, bakımsız şartlar altında sahaya, işe böyle atlar çıkarttıkları için elimizde fotoğraflarını da tespit ettik. Adada atlar ölüyor, adada bilmem ne atlara gitmeyin, atlar kötü diyenlerin göz doktoruna gitmeden teklif Ama ediyorum. adada atlar ölüyor. Yani adada da her her ki, gözümüzün ölüyor atlar. gözümüzün Kabul önünde ediyorum. ölüyor. Çünkü gözümüzün ama önünde ölen tek e, canlı diğer e, kediler, köpekler doğada kendilerini kaybettirerek bu, ölüyor. Bizler hastanelerde vesaire hastanelerde oluyoruz. Aynen, biraz trafik kazası falan yoksa burada ama yapamayız. burada hani bu, bu görüntüler de var. Tekrar ve de biz diyorum, bütün vurguyu... başa şunu koyarsak eğer programın Hı -hı. başına faytonlarda ve atlarda faytoncularda da problem var ve biz istiyoruz ki bunlar iyileştirilsin. Bu sizin e, konuştuğumuz konu zaten metod olarak atları 1800'leri özgürleştirmenin imkansızlığı ortadayken biz bunu niye iyileştirmiyoruz? Çok Aynen. kolayken. Aynen. Dünkü gözlemimiz Aynen. galiba Aynen. bununla ilgiliydi. Hatta o kötü ahırlardan o rapora bile yer almış döküntü ahırlardan bu neticenin çıkmasının ne kadar bir başarı olduğunu söylüyorum. Evet. Hı -hı. Ama bu yapacaklarımızın sonu demek değil. Daha iyi ahırlarda, daha iyi bakımlan dünyaya medar iftar olabilecek bir merkezdir. 21. asır kelimesini ben çok duydum. 21. asırda da atla yaşayan, atla nakliye yapan yerler var. Bundan özelliği olan yerler var. Amerika'daki Eymiş cemiyetinin, grubunun, cemaatinin hususiyeti mesela. Dolayısıyla özgürlüğün aslı tarafından da söylendiği şekliyle, ...hayal kelime olduğunu Peki ama söylüyor. burada şimdi... E, ...yani atları özgürleştirmek... ...mümkün değil diye... ...biz bu 1800 ata... ...mahkum muyuz yani adalarda? Şimdi böyle bir şey bir soru sorayım. Yani bunları özgürleştiremeyeceğiz diye... ...bu kötü koşullarda... ...tırnak içinde... ...hani bu kötü koşullara bakmamız lazım. Hı hı. Ee, devam edeceğiz... Ya Yoksa bunu nasıl tersine yok. çevireceğiz? Kötü koşulların oturanları yani kaldırılması soruyu. gerekir. Bizim evet. adalarda bu Fayton kültürünü devam ettirmemiz için ana şeyimiz nedir? Şurada ana felsefemiz Herhangi bir işin yapılmasının yolu olduğu gibi at işinin de yolu vardır. Hı. Adadaki bu zikredilen rapor son 10 küsür senedir, 15 senedir yapılmayanların itirafıdır neredeyse. Bir otomobil sistemi düşünün. Sürücünün ehliyeti var, otomobilin ruhsatı var, otomobilin fenni muayenesi var, vizesi var, o su var bu su var. Yolda kurallar var. var, ışıklar var, ihlal yapanlara ceza evet. var. Siz 15 senedir verdiğiniz daha fazlası hiç Hiçbir kural koymadan ne bekliyorsunuz Faytonçuktan? Devletin hiçbir aynen, kurumu yani aynen, hepsi dört beş tane bununla yükümlü olan aynen, şey var. Evet. Bu rapor esasında geçtiğimiz İitiraftır. 15 senede İit nelerin hangi görevlerinin aynen. Aynen, yapılmadığıdır itiraftır. zaten. Bu raporun dayanak olarak ele alınmasından sonra tabii ki tespitlere itiraz etmiyorum. Hatalar tabii ki var. Diyorum ki faytonlara hayır, atlara özgürlük yerine lütfen herkes vazifesini yapsın. Nizamname çıksın. Tarifname çıksın. atları nasıl bakılacağı çıksın. Faytoncular meslek odası buna çok açık. Ahırların kontrolünde şartların kontrolünde hiçbir itiraz yok. Ben ...iyileştirilmenin olmayacağını, olması gerekmediğini söylemiyorum. Ama ben şunu söylemek istiyorum bugün. Mesele anlatıldığı ve bizim kulağımıza geldiği vahamette bir felaket boyutunda değil. Hmm. Bütün bu na müsait şartlarda dahi adadaki atları ben dün gördüm. Aşağı yukarı bir üç saat kadar tespitte bulunduk. Bol miktarda fotoğrafla bunu tespitlerimizi delillendirebiliriz. Herhangi bir at değişsinde Türkiye'de ve dünyada pekala sınıf geçecek kabul edilecek konformasyonda bakımlılıkta tımarda ve o hengamede o gürültü patırdı da etrafından polis arabaları geçerken o neydi belirsiz akülü canavarlar etraflarında vınk atarken acemi bisikletçi onun önünde devrilirken kulak kısmadan yanlış adım atmadan sirk atı kadar eğitimli mükemmel atlar gördüm ben adada. Siz kendi başka atlarla o hengamede facia çıkar. Demek ki arabacı esnafı ve ara ada atçılığı bütün bu kötülüklere rağmen çok iyi bir çalışma yapabilmiş. Şimdi çok iyi derken daha iyi olmayacak demiyorum ama bu bugünü de tespit ettiğimiz kadarıyla tespit ettiğimizi söylememize izin verin. Peki iyi. burada lütfen e, bir soru sormak lütfen. istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gelenlerin bu ay sonunda hazırlayacakları rapor Hı -hı. bu durumda e, sağlıklı olabilir mi? Sen adada Hayır. uzun seneler yaşadın. Hayır. Ben yaşıyorum. Asu yaşıyor. Hayır. Alp bizim program ortağımız Hayır. yaşıyor ve biz o kadar her şeyi kanlı canlı yaşıyoruz ki mesela bunlara bu komisyondaki hiç kimseyle ve biz yaşamanın ötesinde bir de çalışıyoruz bu konuları ve adada çok uzun senelerdir onlarca senelerdir bu işleri çalışan insanlar var. Onlardan görüş almadan bu rapor sağlıklı olabilir mi Mümkün. sence? Hatta zaten altındaki imzayı yapan hanfendi. Faytonlara hayır diyerekten kanaat belirtmiştir. Eğer bu bir hakim olmuş olsaydı, benim hakimi reddetme hakkım ortaya görüyordu. Daha muhakemesi olmadan, Faytonlara hayır dediği zaman, bir taraftır. Bu tarafın, gönüllü istedik bizim tarafımıza gelsin. Ama taraf olduğunu da beyan ettikten sonra, bu raporun bir taraf olma imkanı var mı? Yok. Delil ortada. Faytona hayır dediğiniz zaman, Atlara bakacak insanları da atıyorsunuz demektir. 1800 tane atı, velev ki devlet devraldı. Mümkün değil. Sokata kedi köpeği halledemiyorlar. 1800 tane atı bugün, tekrar ediyorum ben dün gördüm oradaydım. Mükemmelen bakımlı 1800 tane ata bakan adamları, sen kardeşim bunlara bakma, bunları ben sana alacağım daha iyi bakacağım diyen bir baba var mı? Devlet 1800 tane atı nerede baktı? <gülüyor> yani Ordu'da 1800 tane at yok. Evet. Ortak olsun faytoncularla Aynen. işi çevirsin, Aynen. iyileştirsin. Yani bakın, Ama galiba insan ve hayvan haklarının var. beraber yaşandığı bir yer yapsın. Şöyle bir, bir yapsın. sorun var. Dün bu konuşuldu bu saha çalışması sırasında. Yani devletin faytonculuğu destekleyen bir politikasının olmadığını... Doğru. Yani siz gözüküyor, de söylediniz. Gözüküyor. Bu gayet net ortada. Evet. Yani faytonculuk desteklenmiyor. Evet. Son 15 senedir de ne zaman ne kadar zamansa. Çökmesi beklenen bir durum halinde. Evet, Adaya şimdi, muhtelif bay e, at, at sokmamak da bunun bir parçası. Evet şimdi dolayısıyla yani bu eğer bunu bir veri olarak alacaksak. Bunun üzerine artık bu e, ticari sistemin yürüttüğü sadece bir serbest pazar mekanizmasının idare ettiği bir faytonculukla iyi bir yere gitmemiz mümkün değil. Doğru. Biz adada bunu görüyoruz. Yani bu serbest piyasa koşullarında düzenlenmeyen koşullarda ne oluyor? Özür dilerim, itiraz edeceğim. Adlar e, şey oluyor ama çok çalıştırılıyor. Özür dilerim, itiraz edeceğim. Bir buçuk edeceğim. saat süren tur daha kısa sürdürülmesi. Serbest yani. piyasa şartları dahi tatbik edilmiyor. Adada dün öğrendim, sinir içindeyim. 14 kilometrelik dünyanın en lüks bir anı, eğlence anı olan ada turunun 170 lira yapıldığını duyduğumda ve buna nah konduğunu, bunun üstüne çıkmanın suç olduğunun bana söylendiğinde serbest piyasa ekonomisi burada kullanılmıyor. Burada yanlış bir devletçi politika kullanılıyor. Sanki bir sosyalist devlet gibi fiyat belirlenmiş ve yanlış belirlenmiş. Hmm. 170 liraya. Adam başı 10 euro bile değil yani evet, binen 170 için. liraya evet. ata yaklaşamazsınız bile. Hmm. En basit başka tesislerde gidin görün ata kaç paraya yaklaşılıyor. Onun için serbest piyasayı ağzımıza almayalım. Keşke serbest olsa piyasa. Ada turunun bugünkü rayıştaki bedeli 500 liradır. Eğer müsaade edilirse evet. böyle istikamet devam ederse şikayet edilen kalabalıklar da azalır. 170 lira çok ucuz olduğu için fazla kalabalık var. Temel iktisat bilgisidir bu. Bir malın talebi yükseldiğinde Ama 500 lira yaparsanız da Adalılar bu sefer binemezler. Bakın bu program şu anda o değil. Başka evet. bir yükü evet. Çünkü Antiklerin daha önce konuşmuştuk. O, evet, bu ama konu tamam. Dolayısıyla serbest piyasa yani. dahi uygulanmıyor. Şimdi bırakın nakıslarla kulaşmayın. Ben dün adadayken Rüya gördüm. Hayal gördüm. Gözümü kapattım ve dedim ki kendime... ...burada dünyaya örnek olacak bir canlı miras yaşıyor. Bakmayın siz hanımefendinin 21. asırda nerede nakliye var falan dedi ...ada da olabilir. Yavaş şehir statüsünde... ...farklılığınla beraber... Bu üstünü düşünebiliyor musun? Yani hiçbir yerinde olmayan bir atlı nakliye sistemini adada yaşattığımızı, bu güzelim atlarla, bu atlardan yavru alaraktan, bu eğitimden dünyaya aile tipi at ihracatı yapabileceğimiz bir kuvvet var orada. 1800 tane atın ölüsünden bile çok para kazandır. Atın kemiği paradır, derisi paradır, tüyü paradır, Kuru. kuyruğu paradır. Yani böyle. Meseleye bütünlen baktığımızda ve müspet gözle baktığımızda adanın fırsatları cazip fırsatlar. Dünyaya söyleyecek fazla bir sözümüz yok başka konularda. Burada bunu söyleyecek çok sözümüz var. Yani başka içinde at olan belediyeler adaya belediyeye yardım vermeyi teklif edeceklerini ada belediyesi dünyaya... İçinde at olan belediyelerde ne yapıldığının dersini verebilir. Ben buna layıkım. Benim memleketim de buna layık. Benim atçılığım da buna layık. Dün gördüğüm sahnede o raporda belirtilen sefil ahırlardan muhteşem atlar çıkmış. Yani Türk kültüründeki eğri bacanın dumanı doğru çıkıyor yürüyen misalada. Adanın atları kötü diyenler ya atı bilmiyorlar ya da kötü niyetleri var. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hmm. Evet yani e, çok böyle ilginç bir demin konuşurken şöyle bir şeyden bahsettiniz. Aslında atla birlikte e, yaşamak yani at dediniz e, kendi başına belki Aslı sen bunu anlatabilirsin bize. Kendi başına yaşayamayan insanla birlikte ve insanın, evet. e, insanın bir mesuliyet alması aslında ata Hı -hı. bakmak ne demek değil mi? Aynen aynen. Ee, şöyle... Yılkı atları mesela, oradan bir hmm. örnek vereyim. Ee, yılın belirli döneminde köydekiler, işte çiftçiler o atı kullanmak için alıyor. İşleri bitince de salıyorlar. Yakalayabildiğini ertesi sene tekrar alıyor ve kullanıyor. Yani yılkı atı bir aslında hani... ...özgür atlar onlar da değil yani... ...atı beslemenin bir biçimi... Evet. ...beslemeden evet. at beslemeye yılkı denir... ...yılkı ni ila nihai hayat boyu bir süreç değildir... ...at beslemenin bir türüdür... Aynen. Aynen. ...yani sonsuza kadar yılkı yok... ...at, at çökmesi... Nasıl? ...at çökmesi... Ha, çok nasıl bir şey. Bir şey? ...çalışmayan hayvanın... ...sadece beslenme ile... ...kondisyonu durmaz fiziki egzersize ihtiyaç vardır. Tıpkı biz insanlar gibi. Yani sadece yiyip hiç kıpırdamazsak bir vücudumuz olacak da Allah vermesin. Çalışmak. Atın çalışması ata zul değildir. Türkçemizde semer hayvana yük değildir diye bir laf vardır. Çok önemli bu. Yani bazı anlamadığım arkadaşlar ahbaplar atın çalışmasına kategorik olarak karşı geliyorlar. Onlarla felsefi tartışmaya ...girmeyeceğim. Ama Fonksiyonel olarak bir atı sağlıklı tutmanın yolu sadece beslemek değildir. Benim baktığım noktadan belki Aslı da buna bir şey söyleyecektir. İnsanın eli, insanın nefesi, iki tatlı söz. Yolda gördüğümüz taya sarıldık hepimiz. <gülüyor> ve cevap verdi evet. adam bize. Oradan Aslı'ya bir soru at, sorabilir miyim? Evet, at, yani, buna ne? da muhtaç. İnsanın şey, muhabbetine sevgisine. de. Şey Aşk ve sevgiyi. Evet şeyi sormak istiyorum. Şimdi bir grupta arkadaşımız paylaşmış. Ee, yani biliyoruz ama örneğini vermiş. Almanya'da özellikle çocuklarla. Terapi, hı hı. terapi yapılması atlarla at çiftliklerinde böyle özel çalışmalar var gerçekten bu muazzam bir şey yani hayvanla hı hı. insanın çok doğru bir yerde buluşması evet. kalben nasıl mümkün evet. yani şöyle benim atlarla karşılaşmam bana çok iyi oldu yani muhtemelen yani şu an böyle bir insansam bunu atlar yaptı yani yaklaşık 6-7 senedir falan atlarla beraberim ve çok çok faydasını gördüm yani hani bir şekilde konuşmadan, konuşarak insanlarla anlaştığından çok daha iyi bir yere varabiliyorsun. Bir atla. Yani. Ve atla birlikte çalışmak, atı çalıştırmak. Yaşamak. Tabii e, evet. ve atla yaşamak. birlikte yaşamak. Yani atı çalıştırmak aslında biz bunun nasıl bir şey olduğunu tam bilemiyoruz. Evet. Ee, yani hani atlar çalışmadan evet. olmaz dedin evet. ya. Mesela bunu şehirli insanlar olarak bence biz bilmiyoruz. Ne demek bu? Mesela kamçı, mahmuz gibi dıştan bakıldığında ve kötü kullanıldığında zecri olan ve acıtıcı olan uygulamalara dünya e, atlan temas kurma araçları diye bakıyor. O teması siz hassas bir dengeyle efendi gibi de kurabilirsiniz. Dangıl dungul bir yıkıcı faaliyet olarak da kurabilirsiniz. Yani bir berberin elindeki usturayla tıraş yapılır bir katilin, bir maymunun elindeki ustura katliam yapılır gibi. Usturanın kabahatı yoktur. Usturan nötrdür. Kamçı da nötrdür. Mahmuz da nötrdür. Sizin nasıl kullandığınız var. Her malzeme gibi. Aynen. iyi kullanılışı da var, kötü kullanılışı da Bunu sadece laf düzeyinde, felsefe düzeyinde değil, atla alakalı fikir beyan eden ahbabın, attan yaşamasını teklif ediyorum. İdare edilmesi gerekmiyor. Bunlar serbest olsun diyen hayvanların Başı boş kaldığında yanlarında nasıl kaçacaklarını ben çünkü biliyorum. Zapt etmek, idare etmek, yönetmek bir gerektiğinde bir tedbir kullanmak bilgi gerektir. Bilgisiz yani bu kadar bilgisiz fikir nereden geliyor? Evet şimdi programımızın sonuna geliyoruz. Bu değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz ama biz yine de e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne buradan bir komisyonla bir, e, değil evet, e, komisyonla bir e, çağrıda bulunalım ve biz e, siviller olarak e, adalılar, sendeki bilgiler, Adalılar'daki adal bilgiler bu bilgileri onlara ne kadar çok verebilirsek evet. onlar için de çok evet. sağlıklı evet. ve de sivilin katılmadığı evet. hiçbir çalışma başarılı olmamış benim bildiğim evet. dünyada. Bu evet. alternatif bir evet. yaşam var diyoruz Adalılar'da. Budalarda hayvanlarla insanların beraber yaşayabileceği ve faytonların şu anda Hı -hı. E, ben altını çiziyorum onaylamıyorum gerçekten Hı. iyi şartlar değil şartların mutlaka düzeltilmesi evet, lazım evet. hayvanlar için de insanlar için de evet. ama çok alternatif yaşamımız var. Hı. Buradan ilerlemek çok daha kolay. 1800 hayvanı kaldıralım ya da tepeden emredildiği hayır, gibi kaldırala emri yerine yani. yani. neden düzeltile evet. iyileşti? Faytona evet değil. yani evet. Faytona, Faytona evet, evet ama mesuliyetlerini bilerek evet. ve iyi bir şekilde bir yere getirerek kendi mesul olarak aynen tabii. Evet. Öbür türlü çok evet. alfa ki. <gülüyor> Programımızın <gülüyor> sonuna geldik. Evet senin dediğin gibi atları moderniteye faytonları kurban etmeden Aynen. çözümler Aynen. var. Aynen. <gülüyor> Buradan Aynen. gidelim. Aynen. Sevgili Aslı, sevgili Mahir, tekrar çok teşekkür ediyoruz teşekkür değerli ederim. bilgiler için. Ee, evet. Haftaya salı buluşmak üzere. Hep beraber teşekkür. Adalar Hepimizin diyoruz. diyoruz. <gülüyor> Hazır mıyız? Adalar <gülüyor> Hepimizin. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor>